Hani Musa kavmine demişti ki ey kavmim Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı sizi hükümdarlar kılmıştı ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.